falan bir yerde bahçe içinde iç işlerinde bağımsız federe bir ev düşünüyorum Leyla. Bahçede güller. Ya bunları hep hayal olarak kalırsa? Aa, i̇ş bir ayına otursun hemen nişanı yaparız. Nişan Galata Kulesi'nde olacak ama. İstersen e de yaparız yavrucuğum. Kaç paraysa veririz. Çok iyisin. Asıl sen çok iyisin Leyla. 15-20 çocuğumuz olsun istiyorum. Çıldırdın mı o kadar? Çocuğu ne yaparız? Hepsine bir şirket açar, holdingleşiriz Leyla. Tabi Tabii yavrucuğum. Şef. Hesap. Ne bu böyle? 2725 mi? Hayır efendim. 27250. Yok ya. Vay cemnasını, Sen nerede güzelleştin böyle? Ne kadar çok? Çok, çok olur mu yarucum? Bu bir dünya rekoru. 250 lira manzarayı anladık da 27 bin neyindesin? En iyisi ben size bir çek keseyim. Çek kabul etmiyoruz efendim. Üstümde o kadar para yok. Ne kadar var? On bin kadar. O on bini ver. Hücreti de ver. Paranın üstünü getirince rübiyeti geri veririm Sizin taksimetre de Suudi manyak. Arapların tesiri herhalde. Dili gibi yazıyor. Ne gittiysek onu yazıyor. Siz nerenin taksisiniz? ne Gıcık taksi. Eee valla. Ben de saatimi takip edeyim. Yarın durağı 6.712 lira getirir. Saatimi alırım. ...ben bu iktisat fakültesini boşu boşuna okumam. Orayı bitirip muhasebeci mi olacağım? Muhasebeci olmak için orayı bitirmeme gerek yok. Şimdiden muhasebecilik yapabilirim. Onun bunun milyonlarını çarpıp toplayıp... ...ayda 500 paket sigara parasına talim mi edeceğim? Hayır! Ben okulu bitirene kadar tüm arkadaşlarım milyarder olacak. Hepsinin dükkanı var. Okula spor olarak takılıyorlar. Ticaret yapa yapa öğrenilir. Yüzme değil ki bu. Bata çıkan ben okulu bitirince iş kurmak için şimdikinin elli misli sermaye gerekecek. Acaba nereden üç trilyon bulabiliriz diye delleneceğiz. Bir an önce iş kur. E, sermaye. <gülüyor> <gülüyor> Sermayeli işi herkes kurar. Marifet sermayesiz kurabilmek. ...biz seni niye iktidakta okutuyoruz? Ha? Sana o Fredman kitaplarını boşuna mı aldık? Lazım. Öyle mi? Kaç milyon dağıtıyorsun? Ben dağıtmıyorum. İdare dağıtıyor. Ben kendi kendimi dağıtıp idare ediyorum. Espri nasıl? Hangi espri? Ciddi ol biraz. Böyle talih pazarlamacılığı olmaz. Kaç milyon? ...suda da bu yaz kolay kolay gelmez. Dükkanı gördünüz mü? Dışarıdan bir göz attım. Yer iyi. Koşulları öğreneyim dedim. Büyük değildir. Büyük dükkan, butik tert. Ne iş yapacaksınız? Multif. Lakçi istedi, vermedim. ...gürültülü işe verme. Ee, benimki çok sessiz ve derinden bir iş... ...Sayın Felliniyan'ım, teyzeciğim... ...dekorasyon, pazarlama... ...dükkan iş görüşmeleri için gerekli olacak... ...iş görüşmeleri fısıltı halinde yaparım. Plakçı yüz verdi. E Araplar bin verir tabii de... ...o plakçı nerede güzelleşmiş öyle? Ne? Efendim? Zıt içeren köy Zaten benim gözüm plakçı tutmadı. Hayır tabii teyzeciğim. yalnız yüz bin hazır dükkana bile verilmez. Sizinki boş bir mekan, ben orayı dükkanlaştıracağım. İçine bir tır para alçıcam. Ya? Siz ne veriyorsunuz? Kırk. Seksen. Elli. Yetmiş beş son. Gözüm sizi tuttu. Size müsekkin bir şey söyleyeyim mi sayın... Felli'nin yanım teyzecim, yani herkese söylemem laf aramızda ee, benim de gözüm sizi tuttu, ee, görsel olarak tutuştuk. Şimdi iş dükkanın tutulmasına kaldı. İsterseniz biz bu kiraya ilk yıl elli diyelim, ikinci yıl yüz yaparız. Yetmiş <gülüyor> beşten aşağı olmaz. <gülüyor> ee, öperem sizi. Tek. Altmış. ...kaç yıl peşi verebiliyorsunuz? Ne, ne peşini... Nereden çıkarıyorsunuz bu sapık ideolojileri? Üç ay peşi! <gülüyor> ne kadar... ...teyzeciyimsiniz... ...peki... ...öpüyorum sizi... 180 bin peşin! Ben size anahtarı vereyim, siz kapara verin. Ee, ...hemen kapora veremem! Niye? Üstümde yok! ...an beş lira bin liracık. Evet de... E, ...aksilik işte... E, ...üstümde yok... ...bankada kapalı. Çek verirsiniz, yarın çekerim. Öyle mi? Benim... ...çek... ...defterim mi var? Yok mu? E, olmaz olur mu? Hiç insanın çek defteri olmaz olur mu? E, benim... ...çek defterim de var... ...Macar defterim de var. Sen defteri Macarlara sor... Eee altı sıfır da yanımda yok. Hı. hangi banka? Ee, şey bankası severim. Eee şey bankası. Eee dilimin ucunda. Dilimin ucu bankası. Olmaz. Eee hemen şu sizin sokağın dönüşümünün köşeşimindeki banka. Cam. Kapısı Cam. Biliyorsunuz sağda müdürün bölmesi var. Müdürün masasında iki tane telefon var. Ne mutlu müdüre. Duvarda uzaylı para sayan, güler yüzlü, mutlu insan yüzleri var. Ee, i̇ç aydınlatma çok dinlendiratifdir. Paraları sayarken hiç gözünüz yorulmaz. Çok iyi bankadır, çok memnunum. ışırdan dört milyar derim. Sararlar, hiç bekletmezler. Ben yarın size müdürü getireyim. Bankayı getireyim. Yani kaporayı getireyim. Raş Kaporla birlikte nene nene nene nene nene kutlu saygılar mersilerden bir demet Üle güle güle Buyursunlar efendim Emredin Öl deyin, ölmeyi deneyelim Bizden olanaksızı isteyin e, Buyurun Nereden buyurayım e, Şöyle önden buyurun <gülüyor> <gülüyor> Duvar kağıdı badana yapıyor musunuz Aa, Yapmaz olur muyuz İşimiz bu hafendi. E, kutlarım. <gülüyor> e, affedersiniz çok öpücü bir günümdeyim. İçimden geldi dışıma vurdu. Çok dışa vurumcuyumdur. E, sizi seviyorum. Yani size katalog gösterelim. Siz buradan beğenin. İstediğiniz kağıttan yapalım. E, çay kahve gibi bir lüzumsuzluk. istemem. Bravo. Yani çaycı uzak. Aramızda dağlar var. Çaylar ılıman geliyor. İçmede yanında yat misali. E, kaç kilometre kare yapılacak... Ölçmeniz gerekecek. Şimdi bir salon var. Bir oturma odası. iki yatak odası. Bir tane mutfak. Ha, iki koridor var bir de. Çok güzel. Harika. Muhteşem bir eviniz var. Aa, bir de iki giriş var tabii. Bravo girişe. En büyük giriş, başka giriş yok. Efendim? Zz Beykoz. Yani tavanlarlar badana olacak tabii. Bilmem. Şart. E, genelde beyaz yaparız tabanı. Fazla masraf çıkmasın başına. Ne demek benim badana neymiş? Sudan ucuz. Öyle mi? Gayet tabii. Su çok pahalı. iyiyorum abi deposu istemem pahalı olur. Ha, Kenan abi bir de senin bu öğrenci çocuklar vardı hani suvar kağıdı boyu işi yapıyorlar gece çalışanlar. Ha, usta istersen Kenan abi usta çok pahalı olur çocuklar da rica ediyorum. Var mı birşey kağıttan Kenan abi? Ne kadar? Eyvallah mersilerden bir demet. Ben kağıtlara gelip şimdi kendim alırım Kenan abi. Eyvallah Kenan abi. Hayır baba, hayır! Telefonsuz dükkan olmaz! Sarılı siyahlı, cicili bicili genel telefon kulübeleri ne gün oduruyor? Tabi, gayet tabi. Dokun, jeton kaybolsun. Bir beni aramak isterse ne olacak? ...denize oltu attığın zaman balık tutacağın garantimi... ...değil, garanti olmayan işe takılmayacaksın. Avlanma belgen var mı? Akvaryumun bandrolünü yatırdım. <gülüyor> Hoş geldiniz. Ee, size nasıl yardımcı olabiliriz? Gazetede ilanınızı görmüştüm. Sekreter aranıyor diye. Sabah evinize telefon etmişti. Ha. Evet, çok güzel. Demek Sabahleyin telefondaki o dünya güzeli sesin sahibi, kainat güzeli <gülüyor> sizdiniz. <gülüyor> Bravo, yani tebrikler. Daha doğrusu hiç bu kadar fıstık engiz. yani ideal bir sekreter tipi olabileceğinizi tahmin etmemiştim. Bekar mısınız? Evet. Çok güzel. Ne gibi işler yapacağım? İş kolay. İsminiz neydi? Nilgün. Nilgün. Çok güzel. Hem Nil, hem gün. Seni Allah gönderdin Nilgün. Bunu ivedilikle kutlamalıyız. Neyi? Yaşantımızın bu en güzel rastlantısını. Anlayamadım. Benimle evlenir misin? Hı? Ee, yani şimdi hemen yemeğe çıkalım. Oradan Heybeli'ye. Heybeli de acımasızca mehtaba çıkalım. Seninle konuşmamız gereken 5 on cilt şeylerimiz var Nilgün. Ee, bu dükkana da bir çocuk tutarız. Biz bütün gün dükkanda oturacak dilizce yavrucuğum. Baba açmaz, öğlen açar, ikindi kapatır. Bir bakarsın çay ister, çayı getirmişsin kapalı. Hiç açmadığı gün var, kafasına göre. Yahu delireceğim kardeşim, ayın 15'ine çek kesmiş, çek döndü dolaştı geldi beni buldu, ayın sonu geldi adamı bulamıyoruz. Söyle ona yakalarsam öldüreceğim. Kim diyeyim? Gaga Nusret abi dersin. Baba ya, bugün 750.000 lira bulmam lazım. <gülüyor> Bir sürü anlamsız çekim piyasada dolanıyor. Öldürecekler beni. Çelik yelek giy. Yahu ne kadar nerosunuz, Delilik katsayınız kural dışına mı çıktı? Ha işte telefon olsaydı etfaiye çağırdık. Hiç, tamam, boyadım mı? Ben boyadan anlamam, duvar kağıdı yapamam. Ben duvar kağıdından hiç anlamam. Bir kere yaptım, kütür kütür oldu, para mara vermedi. Badanacı mısın? da Badan Hiç anlamam. <Gülüyor> Londra'ya döndü dükkan havduydu Mrs. Canan! Bana bak, sen benimle alay mı ediyorsun ha? Tam 40 bin lira kapora verdik, dört gündür ortada bir şey yok. Acelemiz var dedik, değil mi sana? Evet, not al bir gün, Canan Hanım'ın evi ivedi diye. Evi ivedi. Ne not alması be? Hemen başlansın diyorum. Evet not al canım. Hemen başlansın. Not al canım. Hemen başlansın. Bir, iki, üç. Selam abi. Bizi Kenan, Kenan abi gönderdi. gönderdi. Duvar kağıdı boya işi varmış. Aa ne kadar stereosunuz? Siz nerede güzelleştiniz böyle? Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bakın Mrs. Canan hemen başlasın diyoruz. Kapıdan hemen başlayıcı Tim giriyor. Timin yanında lüzumsuzca bir adet Tom giriyor. Yanında bir adet Bayan Tara. Operasyon bu gece başlıyor arkadaşlar. Enenenen. En en en. İnan bana Canan. Sana inanılmaz. Sana karşı duyduğum ve duyacağım duyguların yarısı aklımda yok. Zırvalama. E, zırvalatıyorsun insanı Canan. Güzelliklerin toplamları ve elde var birleri karşısında ağzından çıkan kulağıma teğet geçiyor Vucut seni seviyorum Canan. <gülüyor> ee, ne ne bu? Acı gerçek abi. ...biraz fazla acılı olmuş... ...Adana'nın içinden misin? Ben sufonluyum. İçinden mi? İçinden evet. İyi, o zaman ben biraz bağlı mı rica edeyim? Sabah gelmedi mi? Bağlı'ya bugün hiç uğramadılar efendim. Telefonu kaç buranın? Telefonumuz yok efendim. Ya çıldıracağım kardeşim... ...hem telefonu yok hem elli bin liralı çek kesmiş. Nasıl bir tip kızım bu? Tam öldürmelik değil mi? Dalından balınız efendim. Buyurun. Hesabı balla kestin. Bunda endişelenecek bir şey yok. Hesap pusulasında müessese adres belirtilmiş. KDV gayet net. E mutlaka bir hayırsever bulacak bu boynu bükük şişeyi. E eşek değil ya bu hayırsever. Yarın falan gelir öder hesabı. Bak bu akşam lodos falan da yok. Kalnıcalı bir hayırsever mutlaka ödeyecektir. Merak etme canım kardeşim. Sen biliyor musun? O balımı için ta Batılımana gittim, hanvendi. Canan, ben cinayet yerinden deniz yoluyla uzaklaşıyorum. Anadolu'ya geçiyorum. Hesabı sen öde. Bersilerden bir devet. Satılacak neyin var Leyla? Anlamadım. Yani hemen nakit paraya çevrilebilecek mücevher cemrengiz şeylerin yok. Mu? Yok, nereden olsun? Evleneceğiz, sen bana alacaksın, olacak. Yok ya. Gayet tabii. Anneninkilerden falan diyorum. Araklayamaz mısın diyorum. 15 dakikaya 1 milyon 11 bin lira bulmam lazım. Bankadan kredi alamaz mısın? Bana vermezler. Niye? Bankanın tipi değil. Niye ben dükkanı açmadan giriyorsun? Çabuk bana haysiyetli bir çay getir. Çay yok. Sana bir haysiyet getireyim mi? Çayı transit getir. Haysiyet aktarmalı gelsin. Çay borçlarını öde. Araba alacağım. Derhal çay getir. Sinirsel katsayım giderek yükseliyor. Hemen çay gelmezse... ...çok fenalıklar sinsinesi olacak. Gülme çok sinirli gülme. Baş ver içme çay. Çarpıntı yapar. <gülüyor> Hemen çay getiriyor musun? Yoksa getirmemek anlamsız direncini sürdürüyor musun? Beş liralık damga pulun var mı? Sen bürokrat filatelist misin? Hayır. Sen bu çay talebi konusunda yazılı bir dilekçe ver. Ocakçı onaylarsa genel kurul durumu inceler. Benim yüksek katıma bildirirler. Ben sana yazısız olarak bildiririm. Bana bak epik çaycı. Hiç komik değilsin biliyor musun? Biliyorum. İyi. Kişi irfanını bilmek gibi Hüseyin olmaz. Sen burada kaç para alıyorsun? Sana ne? Daha iyi parayla yeni bir iş önereceğim. Ne işi? Overlock. Ben Overlock'tan anlamam ki. E, çaycılıktan anlıyor musun sanki? Be? Çaycılıkla ilgin yok. Overlockçuluğun çaycılığından iyidir. Yok ya. Espri mi şimdi bu? Hayır. Espri sensin. Senin varoluşun gayet egzistansiyalist ve heavy metal bir espri. <gülüyor> Rabbim seni yaratarak kocaman bir espri yapmış zaten. Ve Allah hamşoyu yarattı. <gülüyor> Tamam abi. E buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Çok sportten bir pizza yiyece tipiniz var. Bizim üç günlük ne olacak abi? D Sen işi pizzacıya çevirmeden önce duvar kağıdı boya işi yapmıştık ya abi. Aaa evet. Anımsadım. Bu anlamsız suratı gayet iyi anımsadım. Canan Hanım'ın evini mahveden iki lüzumsuz tipten biri olarak hayatıma girmiştinizdi. İşimi mahvettiniz, bir de utanmadan görmeye istiyorsunuz. Sizi mahkemeye verip tazminat davası açmam gerek. Ve fakat geri açmıyorum, güle güle. Ben anlamam. Üç görmeyi mi isterim? Garsonluktan anlar mısın? En iyi garsonluğu yaparım. Malahe Aile Çay Bahçesi'nde üç ay... ...çay ve meşrubat karsonunu yaptım. Bravo! Adın ne senin? Osman! Bravo Osman! Seni bu muessese'ye şef karsonu ilan ediyorum. Gel Osman! e e, -e Osman. Bravo Osman. e e e e e e e e e Selam. e e e e e e e e e e e e e e e Hissedarlarımızdansın. İyi de duvar kağıdı işinin parası ne olacak? Seni kovuyorum Osmanlı. Olabilir. Alışkınım. Daha duvar kağıdı parası ne olacak? İyi olacak. Bilmiyorum ki. İnsanın inanası gelmiyor. Henüz sanı shallı 15 dakika oldu. O 15 dakika aşkımızın ilk 15 yılı gibi Leyla Bin bir yıl sürecek bu aşk, Leyla, Leyla! Deniz! Aa, çok çok özür dilerim, Deniz. E, Leyla'yı da nereden çıkarıyorum? E, şuradan çıkarıyorum, Leyla'yı... ...mecnun etti gözlerin beni, Deniz. Mecnunum, Leyla'mı gördüm, senin okyanus gözlerinde. Aşkımızın bağrını artık geciktiremeyiz, Deniz. Aa! Ne zaman pizzacı oldu burası? Dün akşam açılış yaptık efendim. Nerede o? E, şimdi gelir. Buyurun oturun, sinirlenmeyin. Tabii, tabii. Oturacak, tabii. Tabii oturacak. Efendim, hoş geldiniz. Ne emrederdiniz? Mantallı kral ve eniştesi. Kralın budu, kraliçenin atı, atın intikamı. Tamam, tamam. Müşteri değilim ben. Astronot musunuz? Aa, evimi mahveden bu. Niye tombul olsun hanımefendi? Yani niye muhaf olsun? Evinizi çiçek gibi yaptık. Biz sizin çiçek sevmediğinizi nereden bilelim? Şimdi hemen buradan gönlümüze göre bir galeriye gideriz. Senin arabayı pazarlarız. Üstüne de 5-10 milyon ben koyarım. Hemen yuvamızı kurarız yavrucum. Benim arabayı mı? Evet, demin geldim Mercedes'imizi şuraya park ettin ya yavrucum, Şu Mercedes'ten indin ya. Benim arabam yok. Bütün arabaları ben park ederim. Ben park yayasının kızayım. Vay canına sını. Aramızda her şey bitti fazilet. Aslında... ...hiç pizza sevmem. Sinircen yiyorum, sinircen. Nefret ederim şu pizzadan. Hı. Ne zaman gelir kızım bu adam? Kaç pizza sonra burada olur? E, akşamüstü gelir efendim. Allah Allah, delir kardeşim. Oğlum! Buyur Nusret abi. Şuradan bir rakı aldır. Domates doğra. Söğüş salatalık. Makul bir peynir attır. Rakı maalesef Nusret abi. Tekelde mi kalmamış? Rakı servisimiz yok abi. Rakı servisimiz yok ha. <gülüyor> Şu andan itibaren müessesenizde rakı servisi başlamış bulunuyor. Benim 50 bin lira alacağım var. Oturacağım burada 50 bin liralık giyeceğim içeceğim. Elimde 50 bin liralıksek o adamın peşinden koşamam. İçki veremeyiz abi. Ne demek? Bana bak bana. Bana gaga Nusret abi derler. Ben rakı dedikten beş dakika sonra rakı önümde yudumlanmaya hazır olmazsa ortalık aniden meydan muharebeleşir. Kaç kişi öldürdüğümü mü filan hatırlamam. Ben katliamımı tamamlar giderim kalanları belediye temizlesin. Derhal rakı. Emredersin abi. Şu an abi siz buradayken gelse de bir güzel katliamlasanız. Baba! İki milyon lirasına tavla oynayalım mı? Niçin? Yirmi dakikaya 2 milyon bulmam lazım! <gülüyor> Şimdi sen bana bir milyon lira ver! Yirmi dakika sonra gel! 2 milyon al! Hadi şeyi söyleyelim! Pencerenin perdesini, aman Allah, aç bana, göster yüzünü. E hadi söylesene ablacığım ya. Ay Gaga Bey çok sıkıldım bu şarkıdan. Ay bu adamın geleceği yok. Bari rakı zahir olmasın diye söylüyorum. Elli bin liralık asik hesabım var, müesseseden memnunum. Hayır efendim, ben paramı isterim. Kırk bin liralık oturup burada yiyip içemem. Hadi şey söyleyelim. Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni... ...pencere açalım Tatlon geldi. Tatlon geldi. hoş geldiniz dükkanımıza yavrucuğum nasıl buldunuz pizzamızı? Osman Rakıder'den çıktı. Gagan Usted O, o, o mu? Öyle mi? Ooo. ...canına, yani vay canınasını. Ben dükkanda değilim, dükkan benim içimde. Güle, güle Otur şuraya! Oturayım tabii Nus, Nus, Nusret abicim Niçin oturmayacakmışım? Şeref verdiniz dükkanımıza El ne karışır? Ö öpeyim ben olayım. Bu imza senin mi? Aa, tıpkı benim imza çok mod oldu benim imza bugünlerde önüne gelen benim imzayı atıyor sanki başka bir imza yok ele kolay herhalde bu çek senin değil mi kardeşim ee, evet olabilir bakayım numarası kaç aa evet benim ve çok talihlisiniz son numarası dokuz kutlarım size Nusret abicim al şu çeki derhal elli bin ver gayet de bir Nusret bunda silinlenecek yok siz keyfinize bakın ben elli bin götürteyim bana da kırk ceman doksan evet en iyisi ben hemen gideyim ...bir koşu, bir yerden ceman doktor alayım geleyim. Nerede? Vallahi benim bu konuda sabit bir fikrim yok. Siz nereden isterseniz orada alayım geleyim. Ölge geçme! Telefon et, kim getirecekse getirsin. Sen kımıldama! Telefonumuz yok, var. Var mı? Öğlen bağlandı işte. Aa! Vay canına sınır. Bu nereden mucizelendi böyle? Ben bir yerden paralel çek. Bravo Osman! Numaramız kaç? Onu bilemiyoruz. Nasıl yani? Bu telefonun mutlaka bir numarası var ama biz bilemiyoruz. Ee, Düzük sesiyor. Ana şeritlerden açmak lazım. Bir dakika. ...bu sesi geldi mi abi? E, yok. Allah Allah. Ben ana kumandosundayım sen düdük bekle. Ben düdük sesi için... ...ana kumandolasına gelinecekse işimiz var. Neyse ben bu gece... ...bu ana kumandolasını... ...bizim dükkana taşırım. Sıktı bu düdük sesi hikayesi. Çabuk para gelsin. Bunda sinirlenecek bir şey yok. Seda abicim düdükçüsü böyle taan diye gelmez ki. Sabırlı olacaksın. Aa hayret geldi. Çok terliyorsunuz. Bir dakika. Şimdi düşüp düşmesini bekleyeceğiz tabii. Hadiimize. Aa düştü. Çalıyor. Alo! Alo! Jüpide orada mı? Jüpide yok mu? Ya, orada Jüpide diye mi biri yok. Ne diye biri var? Halbuki cüzüklümün her yerde bulunması lazım, çok kullanılan bir isimdir. E, sizde nelerden var? E, ne isminde kimler var? E, tayyar! Ver tayyarı! Tayyar orada, bırak! Alo tayyar! E, bana aşire yüz bin gönder, öpüldür, sağ ol! Çok talihlisin Nusret abi. Gönderir mi? Mutlaka! Aa, sen ona kim olduğunu söylemedin. Öyle mi? Söylemedin mi? Tüh, bak bunu unuttuk. Sen bizle kafamı yapıyorsun lan! Öğüreceğim seni. Bravo Nusret abi. Yaşasın. E, şoför kardeş gel tut bakayım Nusret abinin gagasının ucundan. Şöyle yardımcı ol biraz tut öyle. Aa çek kendine. Çek kendine gelirsen onları görün de bak gelir daha ferah çek. Evet, evet. Tut orada. Evet topla topla topla topla. Aynen gitsen öyle aynen git. Aç şimdi kapıyı gir. Girsen aynen gir öyle oradan sağ yap oradan sol yap evet yatıralım böyle derya kuzusu gibi ki deryaya ayıp olmasın. Evet eyvallah sen çık şimdi oradan. Şimdi şu Nusreti amimin ayaklarını da camdan çıkaralım ki hayır ayak kokusu bakımından sevindir olsun. Nereye gidiyoruz? İzmit'e. Ha evet, İzmit' e ciğerim, Nusret abim İzmit'in eşrafındandır. İzmit'e girer girmez kime sorsan gösterir gaga Nusret deyince. Esasında sarı gagalı Nusret diye bilinir. Parayı ondan mı alıyoruz? Ha evet çünkü biz verirsek çok kızar. Yayılmazsa ayılmazsa? Ayılmaz olur mu? Sen İzmit'e girerken sağlı sollu ön camları fayrahbet... ...o pişmaniye kokusunu alır almaz pişman olur ayılır vallahi güle güle canım kardeşim iyi yolculuklar bak akşam akşam kıyak iş buldum sana işte buradan vın İzmit Güle güle Güle güle ey bana bak beni kovsana sen Miçünlerden bir demet İstifa etmeyi hiç sevmem Şşt, Beni ne yapmayı düşünüyorsun? Sana olan sevgim sentetik değil, silozik Canan. Ay anlat anlat heyecanlı oluyor. Seni nasıl inandırabilirim? Ha, hemen nikah dairesinden günah. <gülüyor> sen de mi Canan? Allah kahretsin, Allah kahretsin! Hepsi aynı, Nikahtan başka gerekleri yok! Ben Leyla'dan bu yüzden ayrıldım! Ben Leyla'dan bu yüzden ayrıldım! Nefret ediyorum evlilik seven teklif kadınlardan! İhracat yapacağım baba! Yap! Evet ama biraz sermaye? ihracat sermaye istemez. Para istemez. Birinin malını başka birine satacaksın. Onları tanıştıracaksın... ...onlardan pay alacaksın. Evet ama... ...büro lazım... ...sekreter lazım... ...antetli kağıtlar, zarflar, havalı kartlar... ...başlangıç sermayesi yani. Ondan sonra bir ihracat yakaladık mı... ...gelsin vergi iadeleri, krediler... ...bir fabrika... İki fabrika, üç fabrika, dört fabrika, on dört fabrika, paninna. Köşeyi görmeden paçayı sıvama. Canan, sana 40 bin liralık bir çek yazayım, hem de karşılıklı ciddi çek. Al çeki çekir, git hayatımdan. Ben çek istemiyorum. Ya nakitim yok biliyorsun. E para istemiyorum Derhal nikah günü. Hayır, evlenmek istemiyorum. Ne istiyorsun Canan? Ne istiyorsun Canan? Ne istiyorsun? Ben seni seviyorum. Beni seviyormuş. Eee, ne olacak? Bilemiyoruz. Abi bu sevmek nasıl oluyor? Bilemiyorum, bana hiç olmuyor. Sen bağırsana biraz, hiç satamıyoruz. Vefalın, vefalı! Ne vefası, olsun mu Afedersin Affedersin abi, Boza eşiyle karıştırdım. Her gün iş değiştiriyoruz, hava da sıcak, beyin brozlaşması oldum. Haydi sütlü mısır, sütlü mısır? Nerede? Onlar işi bıraktılar abi. Kirayı veremediler. Ev sahibi kırmızı kart gösterdi. Nereye taşındılar? Vallahi belirli bir yere taşınmadılar. Kirayı veremediler. Küme düştüler. Ben ne olacağım peki? Anlamadım. Benim onu öldürme duygum ne olacak? Benim izbite ne işim var? Benim izbite işim var? Aa, bu ne bu? Oraya karşı tarafın adresini yazıyorsunuz. Onu yazdım. London Maritime Company. Ya onu oraya yazmayacaksın. O Londra'da bir gemicilik şirketi. Biz bu mektubu örnek diye aldık. Sen bu listedeki adreslere aynı mektubu tek tek yazacaksın. Bizim gemicilikle ne işimiz var? Deri satacağız ya. ya. Bana bak Canan, istersen İngilizceleri ben yazayım, sen Fransızcaları yaz. Aa, sen İngilizce bilmezsin ki. Ya Fransızca da bilmiyorum ki. 40 saatte yazıyorum. Böyle böyle aksanlar var. Bir de böyle üstünde iki tane noktalı i var. Onu nasıl yapıcak? Arsana, bu antetli kağıtlar çok havalı oldu. Tabi, deli misin? zarf kağıt en önemlisi. İngiliz şimdi mektubu bir alacak, bir okuyacak. İşte diyecek Türkiye'nin en önemli şirketi. Fiyatlarımıza bir bakacak, dünya piyasasından bir dolar ucuz. Şak bin tane derim ot diyecek. Şak göndereceğiz, şak zenginiz. <gülüyor> Altın Atay'ın adını mı yazıcak? Olur mu? Sakın ha koskoca patron teklif mektubu yazar mı? Oradaki örnekte ne var? Direktör Zobreşer M. Gül demiş imzalamış. Tamam tamam. Bir şey müdürü demek o. Sen de aynısını yaz. F.sikliklemen de at bir sikliklemen <gülüyor> evet, Burada bir sürü adres var. Hepsine yazacak mıyız? Gayet tabii. Bunlar Avrupa'nın en önemli deri alıcıları. Evet. Hepsine yazmak lazım. Ev bunları porselanmak 70-80 bin liraydı. Yok ya, ay canı nasınlar? Onu düşünemedim. Seviyoruz. Ciddiyiz. Demek PTT'de çalışıyorsunuz. En tesadüf. İki kişi bunlar mısırcılık yapıyorlarmış. Tanımıyorum. Ya kardeşim siz mısırcılar birbirinizi tanımaz mısınız? Hayır. Ya bu mısırcılığın bir erkanı yok mu? Bir raconu yok mu? Bir mafçası yok mu? Yok. Ben öldürürüm ulan seni mısırcı. Şimdi siz bu mektupları böyle şak şak şak makineden geçirseniz... ...akşam size soruyorlar mı makineden kaç mektup geçti diye. Tabii makinenin sayacı var, herkesin yazıyor. Peki makinanın sayacı bozulursa ne oluyor? Bozulmaz ki. Bozulur efendim. <Gülüyor> Kimisinin kız arkadaşıyım. Bana ne? E siz babası değil misiniz? Sana ne? Ay ben onu seviyorum. Ha! Ben onun babası değilim. E kimin babasısınız. Ben babaların babasıyım. Bana babaların Abi ben ayrılmak istiyorum. Nerede? İşi bırakmak istiyorum. Hangi işi? Bütün müesseselerden birden ayrılıyorum yani. Hangi müessesele? Bütün müesseseler. Ortada müessese mi var? Osmanlı? yok. Olmayan müesseseden ayrılmak için benden izin istemen çok saçma. Özgürsün Spartaküs. Sağ ol abi. Benim bir iki ne olacak? Bir iki olacak. Osmanlı? Nasıl yani? İş hayatı hakkında belirli bir birikim edinmiş oluyorsun. Çok karlısın sana gütle ediyorum. İş hayatındasın ve hiç borcun yok. İşim de yok. Fazla iş göz çıkarır. İşsizlik en güzeli. Her an yepyeni bir yaşantıya başlama umudundan. Tutlarım seni Osman. Ne bakımdan? Genelde. Tamam da benim yevmiyeler ne olacak? Neyin yevmiyesi? Osmanlı. 2 ee, aydır değil Duvar kağıdı, pizzacı, boza, mısır, ne iş olsa yapıyorum. O iştirsin koşuyorum, bu iştirsin koşuyorum. Boş yere koşuyorsun Osman. Bizimkisi işsizliğin kovalamacasıydı. Artık senin gizli işsizliğinin başından gizli sıfatı kalkıyor ve işsizliğin ele güle karşılaşıyor. Çok soyut bir değişim. Yani ortada somut ve maddesel bir geçiş yok. Sen yevmiye dersiz ediyorsun. Ee, çok aristosun Osman. Hayatta başarılar. güle güle. Aman da benim yevmiyeler ne olacak? Aristo en En peşmelbe günler sizin olsun efendim. Anlamın. Gazetedeki Fransca ilanınızı gördüm. Fransca dersimi anmak istiyorsunuz. Hayır. Ne istiyorsunuz peki? Maya. İsminiz Mürüvvet değil mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Zile yazmak kafletinde bulunmuşsunuz. Sizi seviyorum Mürvet. M. F. E gelmiş bu mektup. Tamam tamam. Ne diyor? Ee, teklifinizle ilgileniyoruz. Eee? Firma temsilcimiz 9 Ağustos'ta İstanbul'a gelecekler. Yapma ya. Tesislerinizde ağırlanmaktan kıvaç duyacaklar diyor. Vay canına sınır. Tesislerimiz demiş, buyurun demiş. Şimdi Hilton'da yere gitmek direkt. Gördün mü sen bu F. başımıza açtığı işlerin? Fesiklemen ki. İşin en kötü tarafı öyle biri yok. Şimdi bir de fesiklemen bulmak lazım. Pek sayın Gaganuset abicim, pek sayın Canan, en sayın Müvvet hanım Osman. Sayın. Evet, Osman sayın ve sayın ben. Hepimiz ortağız. Bir kere İzmit'e gitsin, gelsin ödeşelim ondan sonra. Evet. Çok aptalsın Osman. Aa. Sakin olun artık Gaga Bey. Bakın kötü günler geride kaldı. Hem sonra zengin olacağız yakında. Hiç sanmıyorum. E mektup geldi, Mürvetçim tercüme etti. Nereden mürveccin oluyor o senin? E Filim icabı Canan. İşte kadının kartı. Badam bilmem ne. 9 Ağustos'ta geliyor canım. Ona bir holdingmişiz havası yaratmamız gerek. Hepimize ayrı ayrı küçük cicili bicili kartlar bastırıyoruz. Nasıl olsa mürüvvetin eniştesi masbaacı kartları çıkarıyoruz. Kadını gören şak pızlatıyor kartı. Kadını gören şak pızlatıyor kartı. Mesela Nusret abime şöyle bir kart tasımlayabiliriz. Monsieur gaga direktör de lagara lugara. Ya. E ne var bunda? Ne var bunda olur mu? Sen Marmuda, Mahmuda dedikçe açı başı karşıma geçiyor. Armuda, Armuda diye benden alay ediyor. Alay açıca ne çıkar? Ne çıkar olur mu? Bugün bana Armuda diyen yarın sana hıyar evet. evet. Ben kurtaran mı geliyorum? Aa böyle. bak <gülüyor> efendim. Bu hıyar bana dokundu. Tabii dokunur beyim. Hıyar yeme diyorum, sana dinlemiyorsun. Böyle bir böyle hıyarlar yiyorsun beyim. <gülüyor> Peki ne diyeyim sana? Efendim bana ibiştir. ibiş. İbiş. İbiş. İbiş, ibiş, ha? ibiş, ibiş, ibiş. Gel, ibiş, gel. Vövvvvvvvvvvvvv. Köpek mi çağırıyorsun beyimde? Ne oluyorsun? İbiş, sade imiş işte. Ha nasıl ibiş? Ha kıymalı imiş. Kıymalı imiş olur mu canım nasıl ibiş yani? Ha zeytinyağlı imiş. Çeşin yağlı imiş olur mu evladım? Ya, canım zeytinyağlı fasulye oluyor da imiş diye olmasın beyim. Ha imiş. Bak yavrum ibiş. Dinle beni. Ne, ne oluyor ya? Ne? Dedim, bu, bu ne oluyor? Niye halka mı döndün bu? Mühürtük birazcık mizansını şey yapalım dedim. Ne seni. Tiyatro mu oynuyoruz burada? Bizim gelenekselimiz... Aman be! Bizde öyle mizans falan var mı? Sen buraya geçeceksin, ben buraya geçeceğim. Sen buraya geçeceksin, ben buraya geçeceğim. Sen buraya, buraya, buraya işte bu tamam kadar. Tamam ustacığım kızma, peki dediğin senin. olsun. Tamam. Hadi devam. Öyle iyiymiş mi? Arkanı da dönme. Peki iyi evladım imiş diye bana. Heh. İbiş! Gözünde bir nokta görüyor. Anlamadım. Gözünde bir nokta görüyorum. Evet, kulağımda karakol taşındı. <gülüyor> evladım bu kafa çatlak. Çatlak matlak, elli senedir idare ediyorum. Hı, ama yanıyorum ha, yanıyorum. Efendim, yanıyorum. Ben de bu odun kokusu nereden biliyordum? İyi be Münir, yine yanlış <gülüyor> koltuğa girdik. Evladım... Kardeşim sen bana yanıyorum deyince ne diyeyim? Efahikar mı diye tam böyle mu söyleyeceksin? Ya... Şey, Allah. Değil evladım, İbiş'ten başladık ya, oradan Anlam. sonra tersine Anlam. kim? Sen verdin yanlışı. Değil, biliyorum ben damat. Saygılardan bir demek abiler. Ne diyor bu? Eyvallah, hayrola. Ne istediniz kardeşim, bir şey mi istediniz? Sizin gibi iki usta oyuncuya gereksinimimiz var. Film mi? Hayır. Video mu? He. Feklal filmi mi? Allah korusun müzikal olmasın. İlgisi yok. Nedir? Bir tür sokak tiyatrosu. Ama canlı yayın. İzleyici herkes, oyunu bilmeyen bir kişi. Bir gizli kamera şakası. Nedir gibi yani? Bana bak, onu seviyorum, tamam mı? Sevemezsin, tamam mı? Çünkü o benim sözlüm. Gönül fermuar dinlemiyor canım. Osman söyle şu karıya, söyle şu karıya, tutma beni öldüreceğim vallahi billahi öldüreceğim. Osman, tutma beni, parçalayacağım bu karıyı ben, parçalayacağım bu karıyı. Ya benim kimseyi tuttu mu? Kim kimi öldürecekse öldürsün... ...mevcudumuzu bilin. <gülüyor> bu iş bize göre değil. <gülüyor> Kaç paraysa vereceğim. Ah işte o zaman hiç olmaz. Çünkü biz para yalnızca değiliz. Para bizde alerji yapar. <gülüyor> Şu arka sokakta bir kahve var. Orada bu işi tonla yapacak adam bulursun. Abi bize iki usta oyuncu gerek. Ben sizlerden başka usta tanımıyorum. Ya demek hayranmışsın. Evet abi ben sizin kaynamalara bayılmıştım. Kaynanalar mı dedin? Evet abi, oynadınız ya televizyonda on yıl kadar. Ben kaynanalar da hiç oynamadım. Nasıl olur sayın abiciğim, siz Tekin Atmansoy değil misiniz? <gülüyor> <gülüyor> dur! Şişt! Ya Mayeron dur, yap! Boğuluyorum ya. Tekin abi! Bana Tekin Atmansoy yazıyorum, dur! Boğuluyorum Tekin abi. Abi. Allah, Tekin diyor, boğuluyorum! Ulaştırdı çocuk ya, bırak! Kala! Kurtar beni Kazanfer Özcan ağabey! Ne? Bırak herhalde! Ben gebertin şunu! Bırak onu bana! Bırak! Çekil git başımdan Cemal! Ne zaman dışarılarız? Hiç, hiçbir zaman! Elimde overlock. Uy uy Serap. Nedir bu güzellikler? Defolup gitmezsen Meral Hanım'ı çağırıyorum. Nişan günü istiyorum. Sen benim tipim değilsin. Tipinimdir ben senin. Sen tipini bilmiyorsun. için Fransa'dan Avrupa temsilcimiz gelecek. Biz büyük bir şirketiz. Size ummadığınız fiyatlar vereceğiz. Buraları da imar edeceğiz. Yakında hepimiz zenginiz. Bir iki güne kadar burayı gezmeye geleceğiz. Esas patron da gelecek. Saygıda bir kusur olmasın. Herkes saat 18'de. Sadece sen saat 18.30'da Dura'yı kapatıp gittiğine göre bir akşamcık da kapatmayıp Büroyu benim bürommuş gibi göstermenin ne sakıncası olabilir devasa aşkımız karşısında? Yarım saatçi sekreterimmiş gibi yapsan <gülüyor> ne olur? Hiç bir kadın gelecek, büroyu görecek, benim sanacak, beğenecek, sipariş verilecek, köşe dönecek. Niçin? Senin için verin. Sana Türkiye'nin değil, Amerika'nın Bodrum'unda erguvan kuvan bir ev yaptırıp dire dönüşümsüz aşkımızı yaşayacağız, güdümsüz. Yapamam. Yapacaksın Berlin. Bak grup halinde gelince şöyle bir boğaz turu atılacak, sana da onurlu bir bahşiş verilecek Bunda bir şey yok ki Günlük kirayı verirseniz olur Hayır efendim sanki o gün iş çıkmamış gibi yapacaksın Sana vereceğimiz bahşişi de cukkaca bir atacaksın Günlük kirayı verirseniz olur Kardeşim kiralamayacağız tamam mı? O gün boşsun iş yok unut iş yok tamam mı? Biz sana bir kıyak yapıyoruz sen de mal sahibine haber vermeyeceksin. Parayı da çukta gibi atacaksın. Aa! Tamam canım. Mal sahibine haber veren yok. Ben her gün günlük kirayı cebi atarım. <gülüyor> Kırma bizi ben Nevzat abi. Balaklı göldü mü? Topu topu bir günlüğüne lazım Mercedes. Sahibine rota ayarı dersin, düt ayarı dersin. Yap bir artistlik ya. Akşama aynen götürüyorum Mercedes'i. Sahibinin kulağına gider. E sahibinin kulağını keserim. Bu Mercedes bana bir günlüğüne şart. Bir günlüğüne anlaştık Nevzat abiyle. Mercedes'i provaya muravaya getiremem. Prova neymiş? Bu büyük bir operasyon. Sizi provasız maça çıkaramam. Prova şart. Bence olmayabilir de. Hanımlar, hanımlar. Hanımcıl anlamsız diyaloğa gerek yok. Bu prova olacak. Olmayacak. Bak köşe dönem bey kardeşim. Biz prova sevmeyiz. Biz seni sevdik bu işi kabul ettik Para filan da istemiyorum Ama prova diye ısrar edersen Biz kaçarız Ben hemen Kınalada'ya giderim Prova neymiş Ben de hizmide yerleşirim e Biz de onlarsız prova yaparız Olur mu canan Çok iyi olur Ben Erol abinin dubbeli olurum Benziyorum zaten değil Erol abi Aslanım benim Bakarsın provada başarılı olursun Ben oyuna da gelme Sen oynarsın Gaga da tıpkı ben sen de benim dublörüm olursun canım. Bana bak, ben seninle konuşmuyorum tamam mı? İş dolayısıyla beraberiz. Yine atışmayalım ha. Hanımlar şadapınız. Sayın Münir abicim, Sayın Erol abicim, siz tiyatroda prova yapmaz mısınız? Evet. Maalesef tiyatro rejisörlerinin prova konusundaki sapık ısrarı hala sürüyor. Bu prova sonradan icat edilmiş. Bizim geleneksel tiyatromuzda prova morava yok. Komik sağdan girer, ya Allah der, başlar oynar. Yani ne yapacağını, ne diyeceğini önceden belirlemiyor mu? Canım komik ne bakayımcini <gülüyor> bilir. Abiciğim bizimki çok ciddi bir iş, komiklik değil. Komiklik çok ciddi bir işti. <gülüyor> Sen komik buluyorsun ama... ...iş çok ciddi baba. Yakında holdingleşiyoruz. Leştik sayılır. Tam penaltı noktasındayız. Leştikleşiyoruz. Sipariş kadın biçiminde öbür gün geliyor. Güneş gibi doğuyor. Yalnız otelde falan yarayıp batmak için biraz para lazım tabii. Lütfen babaya ben para babası mıyım? Milyar istemiyorum ki. Dip tarafı 300 bin. 300 bin ha? <gülüyor> Sen nerede bronzlaştın böyle? İsmin neydi? Benal. Banal mı? Benal, Benal. Benal mı? Evet. Benaltıdan mı geliyor? Anlamadı. Zıt boyacı kö. Efendim? Benal ne demek istiyorum? Bilmiyorum annemle babamın işi bula bula bunu bulmuşlar isim olarak da ama ben pek kullanmıyorum arkadaşlar bana zeydin diyorlar. Evet çok benziyorsun bana da ceyar diyenler var. Benziyorsun vallahi o kadar kötü müsün? Ah kötü olur muyum yavrucuğum? ben ceyarın iyi taraflarını almış bünyemde toparlamış özümsemiş özüme indirgemiş iyilik yapmak için dolanır olmuşum çöllerde. Çöllerde mi? Çöllerde olmaz, Mecnun'la karıştırdım. Ovalarda, dağlarda, en gebelerde, genelde coğrafsal bölgelerde. Biliyor musun Denal? Senin gözlerinde özel bir güzellik var. Ne gibi? şey gibi ne gibi e, şey gibi şey gibi şey gibi gibi gibi şey gibi e, nasıl anlatsam nasıl Türkçe kompozisyonlasam sana bu olayı gördüğüm güzellikleri anlatmaya yetmiyor dilimizin birbirinden güzel sözcükleri sıfatlar yetersiz kalıyor edatlar çaresiz zamirler zor durumda dil bilgisini aşan bu güzellik karşısında Türk yok musun Hayır aşıım bana mı başka kimi olabilir yalancısın beni bir yalancı olarak nitelendiriyorsan şimdi ben buradan giderim. Kendimi denize atarım. Bugün atmam su soğuktur. Ölümümü daha sıcak bugüne saklar. Umarsız aşkımı sızılı kalbime defnederek giderim. Elveda. Defle. Benal. Her neyse. Dur gitme. Peki. Durayım, gitmeyeyim. Kalmasın gözün yollarda. hamal gibi yürüme Osman biraz su elinlaşsana sana. Benal, olmuyor yeniden yeniden Gel beni de vel ben, kong hoş geldiniz de yesse de bir şeydir Osman Kutusun <gülüyor> pek <gülüyor> <gülüyor> bir kurban almışsın Bir yer beni İstanbul ben, ben, Tıra ben, Tıra Yes <gülüyor> Olur mu? Sayın Nusret abicim, Sayın Gaga Nusret abicim hemen fırlasana... ...kapıları açsana, kadına selam çaksana... ...bakış marifetiyle arkaya dolanıp hemen iki puan alsana... Tamam, tamam. Olmaz ki Sayın abicim, bu sünepelik içinde olmaz ki! Ne sünepeli ulan? Çok konuşma, dilin dilip keserim ha! Deli bekliyoruz işte burada. Sayın Nusret abicim, biraz daha canlı... ...biraz daha dinamik demek istiyorum. Lütfen! ...yeniden başlıyoruz arkadaşlar. yürü takip et takip et mi veriyorum sana ya yürüsene kemal daha ki 7320 lirayı vermedin dünkü provaydı ne parası kemale Anlaşıldı Baykuş, tamam, stop, tamam. Anlaşıldı, tamam. geliyor stop. Beni sorarsa toplantıdayım deyin, stop. O sormazsa da siz toplantıdayım deyin. Stop sana dam diye bir koyarım. Alır arabayı giderim. Gülioğuz. devastable biliyorum diye ortaya çıktı. Ne dese kadın pardon diye. Olsun. Havamız acayip. E seviyorum seni çok arabesksin Cemal babaya geldik. Abi kalk kadın bugün geliyor. Kadın yağmıyor. mi? Yani ben tamamen rüya olarak mı o ay canın ısını ne oldu abi? Yatağa işemişim. var. Oh. Etmiş. Niye onlara büyük bir şirket izlemedin? Peşinata gerek yok abi. Biz çok büyük korkunç bir holdingiz dedim. Herkese kartlar dağıttım. Yemedi. Bis pas. Et pas de réservation ou quoi? Il un problème? Yok orada. No problem. Sen nerede biliyorsun? Var, alo alo otel meselesinde pürüz var şeraton olmadı etap oteli deneyecek tertibatı koruyun stop baykuş tokmağı arıyor baykuş tokmağı arıyor tokmak cevap ver baykuş seni arıyor baykuş tokmağı arıyor Kaçmalamasın stop! mı Hep arabların yüzünden abi utanmasalar dolar isteyecekler. Benim bildiğim çok haso bir otel var. Misafirimiz bir iki gece kalacak burada. Hesabı bana ait. Vallahi bilmem ki şeyin abine de. Tek bayan kabul etmiyoruz. Allah'ı al, Fargani benim odama. Hatta <gülüyor> <OlÍn gülüyor> onu <only a> <artist> <gülüyor> oh. ha. ben bu gece iyi daha. What the fuck? Aslanım! İğrençiyim. Neden burada? What the hell? What the hell? What the ben no problem vardı. Ne oluyor Osman? Bu no problem abi. Birinci Florida Meydan Muharebesi Kızım, böyle patır kütür konuşma, hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, hadi hadi. uzadı bu iş artık. Tiyatroda böyle şey olur mu? Her işin bir başlangıç bitiş saati vardır. Tiyatroda bitiş oldu mu tamam. On dakika sonra pasajlasın. Buz gibi bir ayı yumulursun. Münir abi bira istediniz? Yok canım yani var mı? Ya yarım saattir açalım işte şu bisikliği diyorum. Bunlar lanimde kayboldular. Tabi canım. Hem şişe kadın gelince açılacak diye bir kanun yok ki. Tabi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi dövüldük ama. Kim? Ben ne yapıyorum bu akşam oteli bak gör. Beirut halt etmiş. Ben bu gece nerede kalacağım diyor bu kadın. Ben bizzat izleneceğim bu konuyla. Adam lovo. No Araba istop etti. Ne yapacağız? Aptal Mürvet'e söyle araba arıza yaptı. Yedek arabanın gelmesi uzun sürer. Bir taksi atlayalım gidelim desin. Bizim yedek arabamız da mı var? Çok aptalsın Osmanlı. Biliyorum. Mürvet o dediklerini Fransızca söyleyemez. Niye? O onun Fransızcasından bilmiyormuş. Hiç anlaşamıyorlar. Ben yardımcı olurum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kuyumun Siz Nereye yararlığınızı? Ben mi kimim? Ben kimse değilim. Sarı çizmeleri orası. Ben burada yokum. Uçuyorum öyle. Kimse yok burada. Veririm mi? Veririm, veririm yok. Burada kimse yok. Yanlış mı? Beni mi istediler? Yok canım, bir işlidir herhalde. Kaç kişisiniz, kimsiniz, orası neresi? İşte telefon manyakları çoğaldı bu sene. Belin orada mı? Ben Sedat. Sedat mı? Öyle ya. Sedat kim? Buranın sahibi Sedat Bey. Mahvolduk. Ya mahvolacak bir şey yok. Ortalığı velveliye verme. <gülüyor> Sedatmış. Sedat kim? Ben <gülüyor> Muhabbeti bozmayalım. Evet <gülüyor> Evet, neyle kalmıştık? Zonguldak'ta. Şimdi Zonguldak'ta teatro sünnesindeyiz. Oradan Ereğli'ye otobüsle bindik. Hop Bursa. Bursa'ya geldik ama kimse de inecek hal yok. Ey yalızım tabii. Yok ve alkolden. Sonunda ekip de aldı. Tek taktik. Karı geldi. Kim gerek? Evde boy Karsım olacak evet, hemen size takdim edin mi? Cebim bulurlar. Düşünürlük. Benim bir, bir şey gördün mü? Derdik. Bulurlar. şimdi. Saksız olsun. bir kartı olacak acayip de bir isim olacak. F-Siklana. <gülüyor> f <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> He, Siklamen. Ah, c'est vous M. Siklamen. Osman, bu kadın niye valizde dolaşıyor? Otel meselesi tam hallolmadı. Aaa! Pardon! Ne var? He? Kim? Sedat mı? Ne berini? Kaç milyon milyon su kardeşim? 92 milyon hiç çağılmaz! Hıh! Eh, sen saçmalıyorsun, hıya. Monsieur Cyclamen. Mon problème d'hébergement n'est toujours pas résolu. Vous savez que je suis venu sur votre invitation, hein Monsieur Cyclamen. Ah. Bu kadar iyi Fransızca biliyor musun? O öyle sanmıyor. Ya, sen Fesiklenens'sin. De Fesiklenens de zaten Fransızca biliyor. Ne yapayım? Hiç hanım, oui, oui, de. Ah. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Siklamen? Oui, oui, İyi akşamlar, beyler. Oui, oui. Ne oluyor burada, benim? Siz Sedat Bey'siniz, değil mi? Gayet tabii. Memnun oldum. Ben Osman. Tanıştığım, fay Siklamen, Cano'nun, Erol Bey, mürvet Hanım, Madame, bilmem ne. mürvet söyle ona, Sedat Bey, hissedarlarımızdan... Ne diyorsunuz ben? Delirdiniz mi siz? Burası benim büro. <gülüyor> Kim bunlar benim? <gülüyor> ah. Siz Münir Özkul değil misiniz? Neymi ya? Ne alakası var? Herkesle beni orife herife benzetiyorum. <gülüyor> ben? Ben sekilami. Gidelim arkadaşlar. Okay. Buyurun. Buyurun rica edin. Buyurun, buyur. Evet, sen duygulamadın, başka sefer görüşürüz. <gülüyor> Geç kaldık tabii, her yer kapanmış. Tesislerimiz kapanmış diyelim. Aman öyle de, zaten bu karıdan iş çıkmaz be, öf be. Bir problem mi var müdür abi? No problem. Bak bu iş yok Bizi de canımız sıkmıyor, bizi müsaade biz girelim. Ah, tahmin etmedim. Benim üşmüte gitmem lazım da. Yömeğe gidiyorum müdür. Bu neyin <bu gülüyor> Bu ceket benim cekim. Nerede yürüdün? Bu da benim ceket. Al ceketini ver. Siz ici lütle. Ne? Ne dedi bu? burası mı diyor? Sen nerede güzelleştin böyle? Parayla saadet olmaz Serap. Parasız hiçbir şey olmaz Cemal. Bizim çamaşır makinemiz olmayacak mı? Elektrikli süpegemiz olmayacak mı? Bir videomuz olmayacak mı? Zamanla hepsi olacak. Benim beklemeye tahammülüm yok, Cemal. Belki milli piyango vurur. Benim piyamboya da tahammülüm yok. Birlikte her güçlüğü yeneriz. Benim asıl sana tahammülüm yok, Cemal. Aa, ne yapıyorsun, niye açılıyor ya? Hiç müşteri bulamazsan bir anlaşmıştık, müşteri bulmuş. Niye buluyor? Kim o müşteri? Bütün dünya bana karşı! Başka bir deniz ejderi bulmamız lazım Canan! Şuna ne dersin? Saçmalama Canan! Jifroi! Hey Jifan! Ben bu paranın sana bakışını beğenmiyorum. Ben de Canan. Nerede rüyadaki kadın, nerede bu? A -a, ne rüyası? Hiç ısırvalıyorum Canan. <gülüyor> gel gel gel. <gülüyor> Burası Bosphor mu diyor. mı acayip. Bu sorter. Burası da bu. orası da bu. İyicığım bu iş tiyatro işinden değil, film işinden değil. Efendi gibi içkini içiyorsun. Olmadı baştan da yok. Ha? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu domatesin Domatesin yüzünden <sansürde> takılacağız. <gülüyor> <Gülüyor> Ali takılır Ne oluyor canan? Nereye? Beni yakacak bir gentleman bulmaya saçmalama otur şuraya yok, şey yok. canan. Evet. Ne oluyor diyor? <gülüyor> ne diyeyim? Rahatsızlandı dedi. Malat, Malat. Abo? Kıskala. Nesi var diyor? Annesinin örekesi vardı. Taniye varsun Franscan yetmez. Ben kotarayım. Le öreke, de son annesi. <gülüyor> Kua? <gülüyor> Hiç anlamadı. Ne diyor diyor? Anlamaz tabi. Anlaşılacak bir şey demedik diyor. Osmanlı. Niye peşinden geliniyor? Niye ayaklarıma kaparıp özür dilermiyor? Olay had seviye üretme canan gel otur şuraya Fransa'ya ayıp oluyor. Beni sevi. ...seviyorsun, sevmiyorsun dalgası. Aptal yapalım, ne Ya bu kadın, ya da ben! Hemen cevap ver diyorum sana! Tercihini yok hemen! Deli olma canım! Bütün dünya bize bakıyor. Uranüs, Neptün ve Plüton senin sesinden tedirgin oluyor. Bunda dünya bağırma rekoru denenecek. Ne var? Biz ki ya! Suudi Pardon. Z? Marsilya. Z? Strasbourg. Strasbourg. Mürüvvet, yok bir şey de şuna. Canan, gel otur şuraya. Bana öyle aptal aptal bakma, Osman! <gülüyor> Niye benim yanımda onun elini okşuyorsun? Ha? Mahsus yapıyorsun, değil mi? Ben onun elini okşamadım efendim. O benim elimi tutu tutuverdi. verdi. ışık ya bak. Yaa. Ya? Lan fa ne Gel otur şuraya Canan. Bak kadın devamlı keskinliğe diyor. Bu Canan deli mi diyor? Ne? Deli mi diyor? Demiyor. Bu karı bana deli mi diyor? Bu ben bu karın bacanı çat diye ayırmazım. <gülüyor> <Överim gülüyor> <ben. Överim gülüyor> <ben> Manyak. Bırak <gülüyor> <karı. gülüyor> bana beni. Ya Aferin. Bayana bugün oda ayrılmış. Bunun kavgası oldu. Ama rezervasyon olmadı. Çabuk şuradan bir boş oda anahtarı ver. Hamuşo! İsim e ne oluyor Yenge. Bayan odalarına bayani sarfayı bırakmıyoruz abi. Saçmalama. Sizin Sizinle abi olmaz. Beraber çıkılmaz. Ben Hüseyin abinin arkadaşıyım. Bir şey yok. Bayan da Ejnebi'yim. Odalarına çıkarmak gerek. Onlar da adet öyle, hamşo. Keskilya. Bak, keskilya diyor. Nothing, nothing, keskilya apa. Ya, ne diyor? Bu resepsiyon memuru nerede güzelleşmiş böyle diyor Endonezce bu ara. Ya, güle, güle. Atıyor. Hayır anlamadım niye odasına kadar çıkıyor? Hiçbir şey konuşamadık işi bağlayamadık kapıyı mı tıklatsam? Bütün günün acıdıklarından sonra bugün unutturacak bir gece yaşatmak şart bu kadına. Hayır mecburuz. I love you. I love you efendim. I love you efendim. I love you efendim. bu. I love you efendim. I love you efendim. I love you efendim. I love you. I love you efendim? I love you efendim. Ali ne yapıyor efendim? Ya aslında biz bu zavallı kadını bu otelde yalnız başına bırakamayız. Çok konuşma be. Aslında bu otel pek değil. Balata bize götürelim. Yüzdüm yüzdüm, sonuna erdim baba. İyi, e, karaya çık. Bu akşam kadını iyi bir yere yemeğe götürebilirsem... Işık oturuyorum. İyi. Akşam diyorum, iyi bir yerde, iyi bir yemek diyor. İyi olur diyorum. Hesabı nasıl ödüyorum? Ödemiyorsun. Onu soruyorum işte, nasıl ödemiyorum? İster çek ödemezsin, ister nakit ödemezsin. Ödememe durumunda fark etmiyor. <rire> Un peu spécial, elle est célibataire Le visage pâle, les cheveux en arrière Et j'aime ça Elle se dessine sous des jupes fendues Et je devine des histoires défendues C'est comme ça Tellement si belle Quand elle sort Tellement si belle Je l'aime tellement si fort Elle a les yeux Révolvés Elle a le regard qui tue Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu Ne kadar çarpışırım, ne yapayım? Seni bırakırsam adiyim. <gülüyor> Yeni kanlılık ölmedi. Ökerem <Öparam> seni. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi sen de kaçmır Niye? Öylesi doğru. Ben fazlalık yapmayayım abi. En iyisi Osman sen fazlalık yap. Ben bırakayım geleyim. Hayır. Onun yanında hesap rezaleti olmasın. <gülüyor> <Pardon. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen var yarın gitmek Paris, öbür gün sipariş. Pardon. Sipariş. Ah si, Paris you tomorrow going Paris, after tomorrow, recommendation letter. Oh, yes. Yes. Yes. Yes. Thank youlardan bir demet. I love you. Adam bilmem neden hiçbir haber çıkmadı, değil mi abi? No. Şimdi tanışacağımız kızla sen nerede tanıştın? Şimdi gideceğimiz yerde. Ben oturmuş orada çay içiyordum, ...şak geldi masaya oturdu. Ben ilk önce benden hoşlandı sandım. Niye hoşdansın senden? Kız kör mü? Zaten kız sana aşıkmış. Gayet tabii. Kız kör mü? Aşıkmış ha? Bravo kız Nasıl bir kız? Kupa kızı, maça kızı. Oylu postlu, gidiyorum. O bir 90. Saçmalama, Osmanlı. Bu bir 88. Kısaca 88 olmasın? Bir 80'den 5 kuruş hoş hayırım Çok güzel kız. Ücretsin, aşık olacaksın. Tam senin kalemin Çok güzel ha? Güzel ne kelime? Triliyar der. ha? Seni seviyorum Osman. İyi günler efendim. Sizi beklettik. Derin elem içindeyiz. Elde olmayan antisosyal trafik teessürü oturabilebilir miyiz? 333 ha ha e, Mersilerden bir demet. Osman sen istersen başka bir masaya otur öyle mi? niye? E, sen İtalyanca bilmiyorsun. bakarsın sıkı sıkılı verirsin öyle mi? öyle gayet tabii böyle renkli türkçesine basık güneşli bir günde asiklopedi yüzü görmemiş bir gezegen gibi Çıkı verdiniz, Kar karşıma. Şıkı ya yaba. Yani Rabbin bana bir nimeti bu. Size nükleer bir şey söyleyeyim mi? Size ta şöyle karşıdan görür görmez içimde e, şuramda, daha doğrusu pankreatit açıdan tam şuramda, tam tamına esasında şuramda bir şey cız etti. Alışılmış ötesi bir duygunun Bıcık, vıyak uyanışı Virgül, sentetik değil Selülozik bir aşk bu Bana ve bütün bunlara hı Sesiniz ne kadar şataraban Elleriniz Aa ne kadar 44 numara Kımıldama saplarım Aa Nus Nusvet abla, yani sayın Nusvet Nus, abicim, şükür kavuşturana, en pardon Nusret abi, ben sizi Brook Shields sandım. Saygılardan bir hevenk, <gülüyor> güle güle, otur. Oturayım tabii, oturayım Nusret abicim. İnanın, çok özledim sizi. ...şerayete mahcup olduğum insanlar için de sizin kadar delik almasını görmedim. Öpeyim, berülder olayım Nusret abi. Kes! Gene bir artistlik yapma, kalkma dilim dilim doğrarım seni. Hesabı bize bırakıp kaçarsın ha. Saat gitti, yüzük gitti, şanlı kolya gitti. Telafisi yoluna gideriz Nus Nusret abi. Başka bir yola gidiyorum. Kalk yürü. Osman, gir şunu koluna. Bir yere kaçmasın. Sen de mi Osman? Maalesef abi. Ustet abi iyi gömüye verdi. Satıldı. Geçirdiğim günleri unutamıyorum. Güzel. Mersilerden bir Demet. <gülüyor> Geçirdiğim en güzel hafta sonuydu. Yesitiz. Maalesef sipariş veremiyorum. Nasıl yani? Olur mu be? Bu kadar güzel bir girişten sonra böyle bir cümle olur mu? Yani mektup yolda mı diyor? Sonra mı yazacağım diyor? Sonra mı diyor? Bir dakika, i̇şte diyorum... bir dakika acele etme. Ee, sipariş veremiyorum. Çünkü ben firmanın sekreteriyim. Size mektubu firmanın Antekli kağıdıyla yazdım. Bu numarayı sık yaparım. I love you efendim. Vay canlısı. Demek abla da Fransa'nın köşe dönücüsüymüş. Ulan uluslararası yanıldık. Ben nerede güzelleştim böyle? Merhaba. Ah, <Gülüyor> Alolardan bir demet. <Gülüyor> Tanıştırayım inşallah. <Gülüyor> Yok ya. Ah oh. Senektü çocuksun. Bırak bu ticaret işlerini de gel seni tiyatrocu yapalım İş var He? Köşeye döner miyiz? Tiyatronun köşeleri yoktur. Yüz yuvarlaktır tiyatro. <gülüyor> Niye annemin balayına katılmasına karşı çıkıyorsun? Ha? Annenle evlenmedim ki Canan. Sen ben annen üçümüz balayına çıkacak değiliz ya yavrucum. Evlendiğimiz gün benimle ne biçim konuşuyorsun böyle? Derhal ayrılalım, Canan. İzmit'e mi çıkarım?